Gezegenin geleceği programını sundu. Bosch, yaşam için teknoloji.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 Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten BOSH, gezegenin geleceği programınız. sunuyor. yaşam için teknoloji. Merhaba, WWF Türkiye, chat süreçlerine katılımı teşvik etmeyi amaçlayan hibe programı çerçevesinde birlikte çalışacağı sivil toplum kuruluşlarına belirledi. WWF Türkiye, Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle 5 farklı ülkede yürüttüğü Çevreye Uyumlu Sosyoekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi yani COSEED isimli proje kapsamında Türkiye'den hibe almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşlarını açıkladı. Aralarında Çevre Mühendisleri Odası, DOCEV, Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Tema Vakfı'nın bulunduğu 5 sivil toplum kuruluşunun hibe almasına karar verildi. Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere 5 ülkede yürütülen proje kapsamında yapılan hibe başvuruları bağımsız kurullar tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirildi. Değerlendirmeler sonucunda 5'i Türkiye'den 23 sivil toplum kuruluşu programdan yararlanmaya hak kazandı. Kuruluşlara toplam 252 bin euro para aktarılacak sivil toplum kapasite geliştirme ve savunuculuk hibe programı çerçevesinde finansal destek alacak kuruluşların çevresel etki değerlendirme yani ÇED ve stratejik çevresel değerlendirme yani SCD konularında aktif şekilde savunuculuk yapmaları için bilgi birikimlerini ve kapasitelerini arttırmaları hedefleniyor. Böylelikle sivil toplum kuruluşlarının halkın katılımı toplantılarında ve paydaşlarla yapılan görüşmelerde İkna kabiliyetlerinin arttırılması ve katılımcı bir rol üstlenerek ÇED süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunması bekleniyor. HİVE başvuruları kabul edilen kuruluşlarla birlikte 5 ülkede bölgesel bir ağ oluşturulacak ve uluslararası düzeyde eğitim ve toplantılar gerçekleştirilecek. Ayrıca kuruluşların ÇED ve SÇD süreçlerinde halkın katılımı toplantılarını takip edip katılmaları desteklenecek. 4 Ekim hayvanları koruma günüydü ancak Türkiye'de hayvan haklarını düzenleyen 5199 sayılı yasa hayvanları korumak konusunda oldukça yetersiz. Evrenselden Ali Cem Aydın ve Sinem Uğurlu'nun haberine göre İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Hülya Yalçın yasanın yetersiz olduğunu ifade ederek sadece sahipli kedi ve köpekleri değil bütün hayvanları koruyan bir yasa çıkarılmasını talep etti. Hayvan hakları savunucuları bu nedenle yasanın değiştirilmesi için uzunca bir süredir mücadele ediyor. 2014 yılında mecliste konuyla ilgili bir komisyon kuruldu ve bir tasarı oluşturuldu ancak tasarı meclise gelemedi ve güdük kaldı. Bu tasarıyı bazı hayvan hakları savunucuları olumlarken bazıları da karşı çıktı. Kanundaki bu değişikliklerden bağımsız hayvan hakları savunucularının talebi ise net. Bütün hayvanları koruyan, hayvan hak ihlallerini cezalandıran bir koruma yasası çıkarılmalı. İstanbul Barası Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Hülya Yalçın, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun son derece yetersiz olduğunu ifade ederek, gerçekten hayvan haklarının korunabilmesi için yasada hayvan ve hak tanımının doğru yapılması lazım dedi. Hayvan denildiğinde Türkiye'de sadece sahipli kedi ve köpeklerin anlaşıldığını söyleyen Yalçın, yasa sadece insanların malı olan hayvanları mal olarak koruyor. Bu kanun kapsamında korunmayan, ''Yüzlerce hayvan var. Hayvanat bahçesindeki hayvanların, su parkındaki yunusların hakkı korunmuyor. Deney masalarında hayatları işkenceyle çalınan hayvanların hakkı korunmuyor. Mezbahalara giden hayvanların hakları korunmuyor. Dolayısıyla biz hayvanları değil, sadece sahipli kedileri ve köpekleri korumaya çalışan bir kanundan bahsediyoruz.'' dedi. Sahipsiz hayvanların da şehir dışındaki büyük barınaklara götürüldüğünü söyleyen Yalçın, ''Hayvanların doğal alanı sokaklardır. Belediyelerin hükümetini yapacağı şey hayvanları yaşadıkları alanda korumaktır.'' dedi. İstanbul yerde inşa edilen Kısırkaya Hayvan Barınağı'na toplama kampı olacağı gerekçesiyle uzun süredir karşı çıkılıyordu. Benzer nedenlerden dolayı hayvan hakları savunucularının açtığı ve dava sonucunda yasa dışı bir yapı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesine rağmen bu barınağın hala faaliyetlerine devam ettiği söyleniyor. İngiltere tarihinde ilk defa 6 aylık bir dönemde güneş enerjisinden üretilen elektrik, kömürden üretilen elektriği geçti. İngiliz yayın kuruluşu Carbon Brief tarafından yapılan bir çalışmaya göre ülkedeki güneş enerjisi sistemleri Nisan-Eylül ayı arasındaki dönemde 6.964 gigawatt saat elektrik üretimi gerçekleştirdi. Bu rakam kömür santralleri için ise 6.342 gigawatt kaldı. Yani güneş kömürü geçti. Güneş enerjisinin bu dönemde ülkenin toplam elektrik üretimi içindeki payı ise %10. 5.2 oldu. Bu yılın 9 Nisan günü ülkenin güneş enerjisinden elektrik üretimi kömürden gerçekleştirdiği elektrik miktarını günlük düzeyde aşmıştı. Mayıs ayı başında aynı başarının aylık dönemde sağlandığı bir ilk ay oldu. Haziran-Eylül dönemi ise ilk çeyreklik dönem olarak tarihe geçti. Bununla birlikte Kuzey Yarımkürede kış aylarının başlaması ülkede güneş enerjisinin payının tekrar kömürün gerisine kalmasına neden olabilecek bu durumda. Bunun için güneş kapasitesinin çok daha fazla arttırılması gerekiyor. E, İngiltere'de güneş şayet kömürü geçebiliyorsa Türkiye'de haydi haydi geçmesi gerekiyor ve Türkiye'nin acilen güneş enerjisine yönelik politikalarını güçlendirmesi, teşviklerini sağlaması ve her çatıya güneş enerjisi santrali kurması gerekiyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.